Bunu kabul etmiyor. Hayvan geliyince şerefli deyipte de, e, uzak durmaması Cenab-ı Allah kabul etmez. Niye bunlar bu halde? Çünkü onlar Allah'a Peygamberine Peygamberini inkar ettiklerinden dolayı ve namaza üşenerek kalktıklarından dolayı bunlar bu halde. Namaza üşenerek kalkıyor. Çünkü münafık sabah namazı yazısı namazı kılıyor mu? Kılmaz. Kılmaz. Hadise geçiyor. Onlar sabah yazısı namazı kılmazlar. Ve cemaatle namaza öğlen, ikindi ve akşam namazlarına kalıyorsa, nasıl geliyorlar namaza? 3 şeylere geliyor. İstemeyi, istemeyi geliyor. Sırf münafık denmesin diye sarı sarıyor, cübbeye giriyor, sakalı bırakmış, bak sana şu an ne adam, ne karı kalı bir adam desinler diye. Kelle gitmesin diye ne yapıyor? Namaza gidiyor. 3 şeylere namaz kılıyor. Bundan dolayı da bir hiçbir kabul etmiyor. Şimdi gelelim günümüze. Artık seni imlendirmesin. Artık bizi imrendemesin. Neyi imrendemesin? Onların ne malları, ne devletleri sizi imrendemesin. Şimdi inanın ki İslam'ı giydiğiniz zamanlarda insanların çoğu da şu vardı. Ya arkadaş, biz Müslüman değil miyiz? Müslümanız. Biz akıllı olan değil miyiz? Biz cenab bize nasip değil mi? Allah biz işlerde kılmadı mı? Tamam, hepsi tamam. Tamam da kardeş, bu kafirle bu mamlık niye? Elin gavrularında mal var, elin gavrularında mülk var, elin gavrularında e, en güzel arabalar var, da, en güzel köşkler en güzel kıyafetler var, en güzel şunlar bunlar elin gavruları da, değil mi? E peki Allah onlara niye veriyor? İşte Allah diyor ki, yani onların üzerindeki güzel elbiseler sizi imlendirmesin. Onların üzerindeki en güzel sombada model, model, meselesler, beraberler sizi imlendirmesin. En güzel köşeler sizi imlendirmesin. Sebebi ne? Allah mala mülkedele vereyim mi? Vermiyor. Veyid-i dedi? Eğer diyor peygamberlik gelecek olsa diyor, gelecek olsa peygamberlik bana gelirdi. Bana gelir. Neden? Çünkü diyor, Mekke'nin ve Taif'in şu iki bölgenin diyor, en zengini benim diyor. En çok evladı olan da benim, en çok oğlu olan da benim, en zengini de benim diyor. En çok kölesi olan da benim. Ya diyor, peygamberlik gelse bana gelir diyor. ona, ona gelmez. Bula bula Allah diyor, peygamberliği muhamene mi verdi? Yetim, öksüz. Buna mı verdi? Mümkündür diyor. Peygamber de benim hakkımda oluyor. Hepi ne? Malın mülkü evlat çok olduğu için. Peki Müslümanlar niye böyle olmuyor? Maalesef arkadaşlar. Ya yani elhamdülillah. İslam galip geldi galip ne mutlu. Bizim fakir ya da fukara olmamız bir şey değişmiyor arkadaşlar. Haklılığımızdan kimse giderek gelmiyor. Şu anki sistem maalesef öyle bir rezil sisteme dönmüş ki sistem iş yapsan faiz peşin kalmıyor. Karate kartı alsan ödemesen faiz peşine bırakmıyor. Doğru mu? Diyorsun ki işim büyüteyim, işim büyütmüyorsun. Banka diyor ki al sana 50 milyar, 100 milyar ne diyor? Karşı 10 milyar, 50 milyar faiz diyor. Yani iman ve İslam yaşantı senin şeyde alıkoyuyor. Büyümene alıkoyuyor. Doğru mu? Büyümene alıkoyuyor. Diyorsun ki falan işim büyüteyim, işi büyütemiyorsun. Diyorsun ki çek senet, iş yapmayayım, elde abim iş büyütmüyor. Niye? Sistema sönüyor, çekle senet ödüyor. Doğru mu Hasan Usta? Aynen. Çekle senet ödüyor. Yani devamlı senin sistem Faize hanama sokmaya çalışıyor sistem. Girsen büyüyeceksin belki. Ama Allah'ın azabı da oldu ama oldu. inşallah senin orada oda deniyor. Sistem maalesef haramla, günahla örtülmüş sistem. Bundan dolayı büyüyemiyorsun. Varsa olsa büyüme. Allah diyor ki Allah diyor ki münafıklara, kafirlere verdiğimiz şelesi iman edemesin. Onlara mal verdim, evlat verdim. Bu nasıl iman edemez? Ya derim de. ya şu adın yavrusuna bak Allah Allah adımda sonmadılar bu. En güzel anavat, en güzel evlat. Ya Allah bunları kafir demiş, pislik demiş, hayvan demiş ama Allah onlara vermiş. Şimdi şunu anlaman lazım. Arkadaşlar Allah katında Allah katında malın ya da evladın bir devamı. Ediyor. El malır ve elbanuna zinatü hayatü dünya. Dünya malı evlatları, çocukları, bünatı neydi? de sürdür. Geçici bir süs. Geçici bir süs. Başka bir özelliği yok. Çok değerli olsaydı çocuklarının Nuh Aleyhisselam'ın oğluna Nuh Aleyhisselam'ın hatırına yapadı onu iman nasip eder miydi? Nuh Aleyhisselam'ın hatırına karşısına iman nasip eder miydi? Cenab-ı Allah ederdi. Niye? Ya ben kullarının hatırına peki ederdim. Değerli yok. Bana mülkü çok değerli olsaydı, Allah hakkında çok zengin, çok daha kıymetli olsaydı Cenab-ı Allah karnı ne yapardı? En büyük peygamber ifade mıydı karnı? İfade Ne yaptı karnı? Mal mülküyle birlikte ne yaptı? Yendiğimle soktu mu? Demek ki Allah katında altının, gümüşün, malın, mülkün, zenginliğin, çok çok zenginin hiçbir kıymeti ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar bunların. Allah'a ne diyor? Benim ve münafığa verdiğim mal, mülk, zenginlik sizin için imlendirmez. Bunlar boş yer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatına bakarsak arkadaşlar e, zenginliği mi seçmiş? Fakirliği mi seçmiş? Fakirliği. Fakirliği seçmiş. Bir gün diyor e Sosalas sen bana iki tane kase bırakıldı. Bir melek geldi iki tane kase. Birinde süt vardı, birinde ne vardı? Bal vardı. Bal. Şerbet vardı bir viyet. Yani bal şerbeti olan bir. Vardı. Bana iç. Muhammed. Bir iç dediler. Baktım dostum cebi arkasından işaret ediyor. Sütü işaret ediyor. Sütü içtim. Sen diyor fıtrat olanı seçin diyor. Evet diyor e, fakirliği fıstat olunla seçtin. Evet diyor başkası istesen Allah seni zengin bir peygamber yaptı. Zengin bir peygamber. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben diye düşünüyorum ki bir gün aç olayım, aç olayım Allah'a dua edeyim ve sabredeyim Allah'tan isteyeyim. Bir gün tok olayım Allah'a şükür edeyim diyor. Yani. Bir gün aç olayım bir gün tok olayım. Şimdi böyle bir peygamber var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberlerin en büyüğü mü? İmamı mı? El-i mü, mu? El-i en büyük peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne bu ne bu Hepsi nefsi nefsi diyecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ben şafak edem diyecek. Böyle peygamber zengin mi oldu fakir mi oldu? Zengin. zengin. Fakir oldu. Zengin oldu. Fakir oldu. Malen. Malen söylüyorum. Mane zengin mana mana zengin oldu. Bunu konuşmak ne gerek yok? Tabii ki mana zengindi. Bunu konuşalım öyle yanlış. madde zengin miydi Var işte herhalde. Öldüyle oldu. Sen yok. Oldun. Madden zengin midi, fakir miydi Ölürken. madde fakir fakir. Fakirdi arkadaşlar. Çok fakirdi. Hatta ııı e, ölürken evinde bir tane tabak, bir avuç buğday e, pardon arpa oldu bir avuç, bir de kilim oldu, bir de tabağı oldu. Ee, evet diyor. Ayşe annemiz böyle anlatıyor. Yani bu öyle bir şey vardı. Birçok defa e, Ayşe annemize Ey Ayşe evde ne demek var? Bazen bir şey yok derdi, Bazen süt vardı dedi. Bazen kurma vardı dedi. Bazen de işte komşu süt yollamış falan dedi. Bunun gibi sadece yani küçük şeylerle şükredebiliyoruz Hüsnü salasını. Ama ne diyor Ayet Kerime'de? Sakın sizi imendirmezsin. ve münafığa verdiğin mallar, evlatlar, çocuklar veya zengin sizi imendirmezsin. Sizi sevindirmezsin. <Gülüyor> Gerek yok. Şimdi Şöyle düşünmek lazım. Hepimiz Müslümanız değil mi lan Dense ki bize kapıdan bir bir melek gelse bugün, bir melek gelsin. E insanlar burada olan ve burada olmayan diğer kardeşlerimiz. Allah size fakir ama imanla fakir ama imanla bir hayat nasip edecek. İmanla olacaksınız. Diğer tarafta dünyanın en zengin, en şaşalı, en depremli bir hayat nasip edecek. Yani yok yok hayatta. Bir dediğiniz edilmeyecek. Yalnızlikten melek de verilecek. Her siyiniz karşılansın diye. Hangisi tercih ederse biz hangisi tercih ederiz? Fakir ama imanlı, değil mi? Demek ki Demek ki Zenginlik, mal, mülk İman kıyas edince İman her zaman için ne yapar? İman her zaman için ağır basar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Sizden önceki bir kavimde Üç kişi vardı. Üç kişi. Biri keldi. Hiçbir, hiçbir şekilde vücudunda tığ yoktu. Biri kördü. Kör. Biri tüysüzdü. E, Körse mi neydi bilmiyorum da. O biri de neydi arkadaşlar? Kel, kör, tüysüz. O biri de alaca hastasıydı. Alacağız. Alaca hastasıydı. Hastalığı sahibidir. Bir tane melek geliyor. İnsan sunetinde. Diyor ki köve kör. Sen neyin var diyor köve? Ya diyor insan süredimden ben diyor kör Allah'tan bir falan yok mu Allah dua etsen şu gözüm açılsa olmaz mı? Keşke diyor gözüm açılsa diyor insanlar görsem diyor. başka bir sen diyor. başka bir sen yok mu sen diyor. Yok diyor bir de diyor bir ineğim olsa diyor böyle hamile her doğursa baksana baksan hayatta başka bir genetim yok diyor. Bir ineğim bir de gözüm açılsa diyor. Ne, ne isteyeyim ya dünyadan diyor. İnşallah diyor istediğin olur diyor. İyi diyor. Kısız zaman sonra, gözü açılıyor ve Allah ona ne nasip ediyor? Bir inek nasip ediyor. Çok kısa zaman içerisinde. Bir tane ağlayacağı hastasına gidiyor. Hastalık. İnsanlar uzak almış. Senin neyin var diyor. İnsan sırasında, ya diyor gözü açık ama. Ya hastayım. insanı kaçıyor diyor. Allah'ta dua etsen, dua etsen, Allah duanı kabul etse, olmazdır. Keşe diyor şu üstüne şu hastalık girse diyor. Bir de diyor bir koyunum olsa, bir hamile bir koyunum olsa, ona baksan diyor. Başka ne olacak diyor. İnşallah sizin olur diyor. En yakışanı hasta iyileşiyor ve Allah Allah hamile bir koyun asılıyor. Diyet tarafa rüya e, kaltiği olmayan insandan uzaklaştığı bir insan geliyor. Sen neyin var? Ben bu haldeyim diyor. Keşke diyor, Şu halime bir şifa gelsin. Saçım sakalım, buyum, kaşım çıksa diyor. insana benden kaçmasa diyor. Bir de diyor bir tane devam olsa diyor. Hamile bir tane devam. Daha ne istem ki Allah'tan? İstediğin olur diyor inşallah. Bildir. Ardından uzun yıllar geçiyor. Hepsinin Allah şifa vermiş. Hepsinin bir ovadolusu, doğrusu, devesi, koyunu, ineği oluyor. Gene geliyor o insal Diyor ki, beni tanıdın mı diyor. Ben uzun yıllar önce gelmiştim. Sen kördün diyor. Evet diyor, ben seni tanıdım diyor. Pardon, üçüncü şey geliyor, alaca Sen de hastalık var diyor. İnsanlar senden kovmuştu, dışlamıştı. Bak diyor, Allah sana ne güzellik diyor. Şu güzelliğe bak diyor. Ben. Bir diyor, bir ovadolusu doğrusu deven olmuş. İnsan, ama dev ya da inek karışmış olalım Allah ben ne yapayım. Bir oduncu devam olmuş diyor. Ne var diyor şu güzelliğin hürmetine. Allah sana şifa vermiş. Tenenin pırıl pırıl hürmetine. Şu diyor develerden diyor bir tane alavesini de fakir fukara eee vevceğim insanlara verse olmaz diyor. Bunu Allah bana vermedi ki diyor. Bu malı bu mümkün şu güzelliği diyor bağla bu bu benden diyor. Yani. Ben, çalışırım, Allah, ben çalışırım ben çalışırım ben kazanırım diyorlar. Yani. Öyle olsun diyor. Eğer söylediğin gibiyse diyor Allah muvaffak etsin diyor. Eğer yok diyor. Bunu diyor Allah verdi, Sen çalışman olmazsa diyor, Allah bu senin geri alsın diyor. Çekip diyor. eski ana girdin diyor Resulullah Mesela. Bütün malın müki diyor, eski hastalık geri geliyor. Kere geliyor, ya diyor ne güzel bir tenim var diyor, Yüzünde saçların gürül diyor, sakarların güzel, vücudunda gacel diyor. Ya diyor şu koyuna bir tane bana resim olmaz diyor, şu güzelliğin ümmetine diyor, yok diyor bu güzellik benden diyor, ben hep öyle diyor. Şu koyunların hepsi ben diyor, Allah'tan diyor, benden diyor, öyle olsun diyor. Eğer diyor bu sendense, sen olsun. Değilse, Allah'tansa diyor, eskihanla geri dönesin diyor. Eskihanla geri dönüyor. Köve geliyor. Şu göz, gözler ne kadar güzel. Hatırlarsan ben yıllar önce senin yanına gelmiştim diyor. Gözlerim de görmeye başlamış. Şu develerden, ineklerden bir tane versem diyor. Olmaz mı diyor. Bir tane versem çola çola ço ço diyor. Olur mu? Olur diyor. Gözünün gördüğünü al diyor. Dilediğini al, dilediğini bana bırak diyor. Şüphesiz diyor bu Allah verdi bu malı mülkü bana Allah verdi. Dilediğini götürmekle seversen diyor. Ben diyor Allah'ım sana diyor meleğim diyor. Allah diyor malı mülkünü, gözünü diyor muaylatmasın diyor. Şimdi malı mülkü demek ki hakkıyla kullanırsak sıkıntı olmaz. Hakkı değil şeyle kullanırsak sıkıntı olmaz arkadaşlar. Allah bir malı verdiyse almaz sebebi İbrahim suresinin 7. ayetinde Cenab-ı Allah diyor ki şükür ne yapalım diyor. Arttırın diyor. Şükür edersen zaktındır. Şükür atmayı öğretiyor arkadaşlar. Şükür mal sahibini hatırlama öğretiyor. Evet Cenab-Allah devam ediyor. Demek ki nifak ve 200 lük bütün amalları boşa boşu çıkaran bir şeymiş. 200 lük münafıklar. Allah Cenab-Allah kâfe vermesi verilen şeyin devrzs oluşan kaynakları demiyorum. Yani Allah e, Cenab-Allah e, verdiyse değerli olduğundan dolayı. Değil. Ya işte niye onda falan arama var, niye bende yok? Bu bize yakışıyor mu ya? Ben böyle diyen bir Müslümanı zannetmiyorum. Var mı öyle Müslüman sizce? Yani bunda niye var bende yok? Böyle diyen var mıdır Selahattam sence? Ben zaten ben için bana tuhaf geliyor. Belki bana tuhaf geliyor, yanlış anlamayın. Belki ben gayret yani. Yani e, Müslüman bir adamın bir yaşlık şunlu olan bir an o şunun demezse ''Ulan onda arı var niye bende yok?'' Ya. Allah Allah Ya Sır bundan dolayı bütün gece ağlaması lazım Bütün gece böyle hüngün hüngü ağlaması lazım Sen bu lafı nasıl söyleyebiliyorsun? Veya onda arı var niye bende yok? Ne demek ya? Daha çirkin bir söz ya Yakışır mısın bana? Yakışmaz evet. Allah onda harcanmayan mal Allah onda harcanmayan mal Çoluk çocuk Allah onda ifa edilmemişse Bu zarardan başka bir şey yapacak ee, İmran, Hazreti İmran kimi adak olarak adıyor? Evet, kızı kim? Meryem, Meryem annemiz. Bakın, karısıyla kendisi. Ne diyor? Ya bize bir çocuk nasibi. Bir çocuk nasip ederse bunu adayacağım. Ne diyor? E, Meryem anneniz. Kadın kız olduğu halde Cenab-ı Allah onu ne adıyor arkadaşlar? Onu e, mesitte, Kudüs'te büyütüyor mu Süleyman Tabunan'ı? Büyütüyor. Meryem anneniz eğer Allah yolunda harcanmıyorsa, bilir ki şeytan yolunda harcanacak eğer bir Eğer bilman mal Allah yolunda harcanmıyorsa, nefis yolunda harcanacaktır. Bunun kurtuluşu. Allah yolunda harcanan mal, nefis, şeytan yolunda harcanmaya, harcanmaya mahkumdur. Cemre yüzü var. O yüzü var, ya Allah yolunda harcanacak, ya sen nefsin yolunda harcanacak. Allah yolunda harcanan nur olur, kendi nefsinde harcanan ne olur? Zulümat olur. Diğer şeyi söylemeyeceğim zulümat olur, karanlık olur. Allah yolunda harcayan mal ya da çocuk dünyada hakikaten senin için nul olur ama Allah yolunda harcanmayan mal, çoluk, çocuk arkadaşlar senin için karanlık olur. Zulümat olur. Düşünün çocuğu büyütmüşsün, kız ya da erkek. Allah yolunda büyütmüşsün Allah yolunda eğitim vermişsin Allah yolunda kudan okutmuşsun, Allah yolunda namaz kılıyor ölünce kadar ibadet, sohbet, namaz, iyilik yapmak Allah'ın da baskıda kalkatlanmış çocuk boş gidip ölmüş. Ya kuzum Allah Allah'a o çocuk kıyamet günü kime şefaired? Babası anası şefaired en adamış şefa bazcık. Hasratına tabii ki babası annesi var ya. Yani babası annesi var ki kime acı, acı. Ya ben babam anam ya. Şimdi Allah onu görmezsen gelmez gelir mi? Ey oğlum sen ne yaptın? Ya ben iki tane üç tane dört tane beş tane çocuğum vardı. Biliyorsun ben çocuklar bu bu yollara büyüttüm. Ve senin zaman ben olunca kadar. Onlara eline gelen bütün İslam'a hassasiyet gösterin. Ama benden söyle ne yaptı, bilmem dersin. Kurtulursun. Değil mi? Hadise bakar. Kim üç tane çocuğu olursa, kız çocuğu. Sonra başkası diyor? Kim diyor iki tane kız çocuğu olursa, iki kız çocuğu olursa ve bunu namusuyla, iffetiyle büyütür. İslam üzerine, iman üzerine büyütür. Ve o şekilde evler evlendirirse ve o şekilde yaşama devam ederse Allah'ın izniyle Allah ne yapar? Cennete. Ben ve o cennete böyle diyor. Şey bakar. Buna gibi çok e, aynı şey. Üç çocuk. Üç, üç kız ya da iki kız. Sahabele diyor ki, tabi'in diyor ki, tabi'in. Sahabe diyor ki, bir kız da var mı? Biz demedik bir kız. Yani ya Resulullah bir kızı olan da bu hüküme dahil mi? Demedik. Ama sahabele kenar derdi. Bir kız da olması gerekir dedi yani. Biz öyle inanırız yani. Yani üç kız, iki kız. Eğer de bir kız da böyle büyürse, o da bu şeye girer diye ümit ettik dedik. Sahabele kenar arasında. Evet. Dünya hayatında seni imendirmesin. Allah'ın onlara verdiği mal mülk mülkü imendirmesin. Allah'a o teala ancak diler ki onları bununla dünya hayatında cezalandırsın. Yani mal vermekle, mülke mülk vermekle Allah onları cezalandırsın. Cezalandırmak istiyor. Velet bin Mugre'ye azlan şey nedir? <gülüyor> mal mülkü müydü? Evlatlar mıydı? Evlatlardı. mıydı? azlan şey de Mal ve mülkü evlatlar mıydı? Karunu azlar şey, malın mülkü evlatları mıydı? Evlatları mıydı? Firavunu azlar şey, malın mülkü evlatları mıydı? Bak arkadaşlar, kim azmışsa, kim az, istihzarsız, hangi azam bir adamı görsen ya malın mülküyle ölmüşsün, ya da evlatlar çocuklarla ölmüşsün. Ben şöyle çocuklarım, ben şöyle çocuklarım var, ben şöyle malın mülküm var. Her sapıtan bunu sapıtmıştır. Genel olarak. Kur'an hekeminin çocuklarına ne var, değil Öyle yok Kur'an hekeminin. Ee, dünya hayatına dalan insanlar durmuyor. Kavun yeter ya. Sadece diyor anahtarları develer taşıdı diyor. Ayet-i Kerim'e bak ya. Yani hazinelerine, hazinelerin, kapılarının anahtarlarını develer taşıdı. ama Allah. Im. 50 kanı mı, 100 sanım mı, 300 sanı mı, 500 sanı mı, hazineler var, Hazine odalar da bilmiyorsun. Onlar bile özel şey, develer taşıyor. Nasıl zengin zenginlik ya? Allah o saraylarını, o hazinelerini kendisi de yerin dibine sordu. Doğru mu? Falan. Evet, dünya hayatında azap, yani münafıkları. Şimdi Cenab-ı Allah onlara ne diyor? Onlara dünyada hayatında cezalandırmak istiyor. Niye? Münafıkları nasıl cezalandırıyor arkadaşlar? Zekat veriyor muydu münafıklar? Aynen. Veriyordu. Münafıklar zekat veriyordu. İşte onlar için bir azap mıydı? İman etmediği halde, istemediği halde zekat vermek zorunda kalıyor muydu? Bu azap mıydı onlara? Azaptı. İman etmedikleri halde, Kapıyı açar mısın Muhammed İman etmedikleri halde sadaka veriyorlar mıydı arkadaşlar? Sadaka veriyorlardı, azaptı. İman etmedikleri halde cihada çıkıyorlar mıydı? Kendileri şu kadar çıkıyorlar. Azap mıydı kendileri için? Azaptı. Bakın, iman etmedikleri halde yapıyorlardı, İşte dünya hatta bunlar bir azaptı. Çünkü münafıklarla öldürmek yasaklanmıştı. Yani Hz. Ömer diyor ki, ya sura, münafıklar bana söyle hepsini öldüreyim diyordu. Resul sahası ne yaptı? İzin vermedi münafıkların öldürülmesine. Doğru mu? Denilmesin, Muhammed arkadaşların öldüğünü denilmesin diye izin vermedi. Çünkü dışarıdan ne anlaşılacak? Münafık olduğu anlaşılmaz ki. E Bu da Müslüman, cami yüktü, niye buna öldürdü denilmesin diye? Öldürülmesine mağaz İşte arkadaşlar, e, dünya hayatındaki azap münafıklar için istemediği halde, sevmediği halde, imatledikleri halde ne yaptı? Yapmak zorunda kaldı bunlar. Evet. İşte sadaka, cihat ve namaz. Namaz Namaz kılmaktır arkadaşlar. Münafıklar iman dediklerdi, namaza inanmadıkları da namaz kılıyor muydu? İnanam. İşte dünya hayatında azap mıydı onlar için? Farklı. Evet. Azaptır. Çünkü niye inanmıyorsun? Mecburiyetten sen 5 yıldır namaz kılmazdın onlasın. Veya 3-4 vakit inanmıyorsun. İşte Allah diyor. Dünya hayatında büyük bir azap vereceğim onlar. Azap buydu onlar için. Daha büyük bir azama ne gerek var ki? Ve Devam ediyor. Aynı ayet-i kerime. Onlara bunlar dünya altında azap etmek için ve onları kafir olarak canları almak için. Kafir olarak canları almak için. Şimdi kafirken onların canları almak şimdi niye? Allah-u Teala Allah Allah onlar niye kafirken canları almak istiyor? Münafıklar mucize gördü mü? Gördü. Gördü mü? Gördüler. Hatta münafıklar şunu konuşuyorlar kendi aralarında. Ya, sonra, ya münafıklar Allah bizi korusun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkmış. Hazreti Ömer diyor ki, bak münafıklar bunu anlattırlardı ha münafıklar. Kendi aralarında konuşurlar. Müslümanlar bunu şahit olurlar. Müslümanlar açın lütfen hayat sahabe gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatını okuyun. Sahabeler bunu içtirlerdi. Münafıklar, sahabeler münafıklar bilirlerdi. Bunlar münafık olduğunu Gördün mü Muhammed ne yaptı? Derdi. Kendi aralarında. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulullah. Ee, i̇nsanlar diyor hayvanlar kisi yemeye başlayacak. Doğasında bereket verse. Derildi. Resul sallaz ne yaptı? Bütün yemekleri toplayan dedi. Kimin ne varsa. Bazıları 1-2 hurma, bazıları birkaç hurma getiler. Döktü. Resul sallazın üstünü döktü. Dua etti. Bütün odi yemek yedi mi? yedi. Bunu önüne gördü göldü mü? Mücikliği gördü. göldü. Su olmadı. Su olmadı aldı. Su olmadı. Minneten suda kalacak. Bütün su toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını suya geçirdi mi? Geçirdi. O su Allah'ın yüzüyle 1400 kişi o sudan su içti. Hayvanlar sulandı. Geri kalan kişi o sudan aldı mı? Aldı. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını su fışkırdı. Bu mucizeyi Müslümanların hepsi gördü. Bu hadiseyi yüzlerce sahabe rivayet etmiştir. Birçok hadislerde geçmişse münafıklar da bunu gördükler, ne oldu kenarında? Ya gördüm yok su fıstıdı parmaklarında. Hatta hatta nasıl kan parmaklarında suyun içinde su kaynaya başladı. O kadar kadar su döküne başladı. Dökülen su içmeye başladı. Hayvanlar suladılar kendileri ise işte abdest aldılar. Abdestler abdest su hala kaynıyordu. Ama parmaklar nerede? Kovan içinde. Efendim salasına. Vallahi bu mucize taştan suyun çıkmasından daha büyük mucidedir. Çünkü hani Musa Aleyhisselam'a taştan su çıkmış ya ta e, e, asayı taşa vurdu. Taş ne oldu? 12 iki <gülüyor> 12 on ayrıldı. Hayata geçiyor. Kadir yazıyor ki, Allah'a yeme de söylüyor ki, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, parmak arasında çıkan mucize daha büyük mucizedir. Sebbe ne? Taştan suyun çıkması akla mantığa daha uygun geliyor değil mi? Çünkü niye? Taşın yerle bağlantısı, bağlantısı var. Mantıklı gelebilir. Vurdun, taştan su çıktın. Olabilir. Tamam ha, Pamak halinde çıkması daha büyük bir mucize. Ve bunu gördükleri halde ne oldu? Allah diyor ki, siz mucize gördüğünüz halde bunu kabul etmediniz. İnşallah sizin canınızı kafir olarak alacak. Başka? Evet, mucize. Daha çok mucize gördüler. Vahiye tanık oldular mı? Ya vahiy gördüler ya. Münafaklardan bile çoğu e, Cevbi aleyhisselama insan suretini gördüler ya münafıklar namaz kılmaya geldiler her zaman e, Cevail Aleyhisselam gelirdi, anlatırdı, giderdi kenarda bu kim, bu kim, bu kim derdi biz sanmıyoruz bu kim derlerdi Resulü salatına dedi, bu Cevail'dir, siz dininizi öğretmeye geldiniz bu Cevail'dir, sizin hakkınızdan falan falan sürmeye geldiniz, yani münafıklar bile Cevail Aleyhisselam'ı insan sürede görmüştür ama vahiy gördükleri halde mucize münafıklar gene iman etmediler, değil mi arkadaşlar? Allah diyor ki, siz böyle olduğunuz için Allah sizin canınız nasıl alacak? kafir olarak alacak, böyle olduğunuz için Devam ediyorum, çünkü evet tanık oldukları için ve sonra olarak bununla ilgili ve siz cüzi i iradeyi inkar ettiğiniz için. Münafıklara, kafirler Cenab-ı Allah irade vermiş mi? İrade verdik, verdiği halde, Onun iradesini e, sağdan mı kullandı, soldan mı kullandı, öyle anlatıyorum. Soldan kullandı değil mi? Yani cehennemik amel işledi. Allah-u Teala münafığın, kafirin, kafir ve münafen, e, kafiri ve münafık olarak kalması razı mı? Değil. Yani Allah ve siz kafir olarak kalın mı dedi? Demedi. Ve Allah-u e, insanları yaratınca yaratırken size kafir olarak kalacaksınız, kafir olarak olacaksınız diye böyle bir emir mi Değil. Sadece e, teklif etti İslam'ı. bir kısmı inandı, bir kısmı inanmadı. Doğru mu arkadaşlar? İnanmadı. Bir kısmı cennete, bir kısmı cehenneme. Teklif ettiğine Cenab-ı Allah, onun cehenneme, cehennete geleceğini biliyordu. Yani cenab Allah bir münitesi teklif ediyor. İman ve İslam. Bunun 500.000'i, İslam 500.000'i küfür olarak kaldı diyelim. Allah ortalık teklif ederken o kafirin kafir olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. O kafirin ebedi cehenneme olacağını bilmiyor muydu? Biliyordu. Teklif edilse de dilmese de kabul etmeyeceğini bilmiyordu cenab Allah. Ama neden teklif etti cenab Allah maden kafir olan canını almak istiyor? Kıyamet günü bahane olmasın. Ya abi bana söyleydim, teklif edeydin, Peki ben iman ettim. Denilmesin diye. Denilmesin diye işte Cenab-ı Allah teklif etti. imanı ve İslam'ı. Onlara mucizele, vahyet anat, Kur'an-ı Kerim günümüze kadar birçok şey gösterildi ama kafir ve münafı ne yaptı? Hala kabul etmiyor mu? Etmiyor. İşte kıyamet günü bahane olmasın. Biz anlatıyoruz. anlattığımız zaman iman etmiyor ve kafayı böyle koyuyor. Bu diyebilir mi? Bana anlatan kimse olmadı diyebilir mi? E diye kardeşim, sana salamata biri çıkmadı mı? Çıktı. E kimse bana arada ulan Ula da mı duymadın? Kullanan kendini satan da haberde olmadı. He? Ha? Akıl da aklın da mı yoktu yani? Aklınla mı kullanamadın? He? Ya Allahu Teala sana birçok şey verdi ya bunu kullanmadın. E ben cehenneme gittim. Ben niye cehenneme gidiyorum? Denilmesin diye Allahu Teala sana dünyada birçok şey verdi. Bedil insanu ala nafsi basira. Bedil insanu ala nafsi basira. İnsan, kendi yaptıklarının, kendi nefsinin görücüsüdür, şahididir. Kendi nefsinin, kendi yaptıklarının basiridir, yani görücüsüdür. İnsan ne yapıyorsa, kendine yapıyor. İnsan ne yapıyorsa, yaptıklarını bilici midir? Bilicidir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mazeretler sayıp dökseler. Yani kıyamet günü sen mazaya sayabilirsin. Şundan dolayı, bundan dolayı, şu şöyle, çevre şöyle yaptı, ekonomik sorunum vardı. Psikolojik sorunlarım vardı. Çevre baskısı vardı. Aile baskısı vardı. Kavmi beni buşak dedi. Kocam beni buşak dedi. Ailem beni dışladı. iş yerinde patron beni kovdu. Müşteriler gelmez oldu. Ben dükkanına, şu şu bilmecesi sen. Valal kama aziba. bak ya. Hani sen susuyorsun değil mi sen çok? Susuyorsun. Valal kama aziba. Mazede sayı düksen işe işebilecek mi? Yalnız. Ya yani sen mazede güneyse kıyamet günü. Şundan dolayı bundan dolayı Dökdök dök, bir, bir sürü mazeretler. Allah ne diyor? ''Belil insar anlıyat a'la nefsi basira'' İnsan kendi yaptıklarını görücü diyor. O Bir sürü peygamber geldi, bir sürü sahabe geldi, bir sürü Allah dostu, bir sürü alim geldi günümüzde arkadaşlar. Onlar neden cenneti yedi? Çünkü erkek oldular için. İslam, insan erkek olmayı, erkek gibi davranmayı, dik olmayı, dik olmayı, adam gibi davranmayı emrediler arkadaşlar. İslam böyle cılık gerçek Müslüman'a kabul etmiyor. İstemiyordu. Cılık gerçek Müslümanlarsa kaypa olmaya kaymaya mahkum. Din oyun eğlence değildi. Allah ne dedi kuran kendine, Yoksa siz bu kuran akında, kuran hakkında çok gülüp az mı ağlıyorsunuz? Yani Allah size vahiyin dedi, kuranı dedi. Ne yapmak lazım? Çok ağlayıp az gülmemiz lazım, değil mi? Kendi halimize. Tam tersi. Çok gülüp az ağlıyorsunuz. Hani azal-i üzereyken, sadece laf olsun diye, tabii ki az da ağlamıyorsun. Ya. Allah onlara razı olsun. Hazreti Ömer'e, ya gel de sevme Kim, beni çekiyor mu? Çekiyor. Allah, melekler şahit mi bize? Şahit. Bir söz söyleyeceğim. Kim? Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Ömer e, Hazreti, Osman Hazreti Ali'ye veya herhangi bir sahabeye sövüyor, lanet ediyorsa, Allah da onlara lanet etsin. Hazreti Sömer mümkün mümkün ağlıyor, Ağrıyor ya. Hazreti Ömer ve bazı sahabeler makamında halife, zevettiriyor. Ya Bekir, niçin ağlıyorsun? Sen Resulullah'ın arkadaşısın. İkinin ikinizsin. Cennete geliyorsun. Kesin ya, yani, sıkıntı yok. Çünkü peygamberlerden sonra en üstü kişi Ebu Bekir'dir. İstisnasız. Havareler falan değil ha. Öyle şey aldanmayın. Bütün peygamberlerden sonra bir aşağı bak Hazreti Sobekir'dir. Sahabelerden Peygamber altı da Hazreti Sobekir'dir arkadaşlar. Gerisini karıştırmıyor. Hüngür günü ağrıyor Hazreti Yahu Bekir neden ağlıyorsun? Allah sana şunu şunu vermedi mi? Ne dedi? Ağlamadım günlere ağrıyor. Tek kelime ağrı olsun e neden ağlayayım? Ağlamadığım günlere ağlayayım diyor. Allah. Allah. Ya bu adama razı la elemiyor. Lan bu adama söylülür mü? Yazıklar olsun size ya. Ya hasta beki Allah söylenemiyor. Adam Allah için ağlamadığım günleri düşünüyor. Ben falan falan günde Allah için ağlamadım. Bir de onu ağlayayım. Böyle bir zetim tabii ki. Evet. Allah kulun kafir olmasına razildir. Ama biz şeytana, nefse avlanatsak şimdi şeyi soracağım. Konu bitti. birkaç aslalatı soruyor. İmanlılık şu an olamaz. Allah bizi iman olsun. Yarın öbür gün ne olacağımızın garantisi var mı? Yapıyorum. Kimse diyebilir mi? Ben imanla yaşıyorum, imanla ödürüm. İman cebti diyebilir mi? Ya. Yes. Haşif. <gülüyor> sahabelerden bile, sahabelerden bile, maalesef sonradan irtidar eden kişilerden mi? Niye? Kalbinde bozukluk olandan bahsediyorsun. Onlar demek ki hakikaten değil. Onlar zaten sıkıntılı olan kişilerden bahsediyorsun. Tek tükte ha onların. Tek tükte, sıkıntılı mülşid Kamillerden bile, şeyh diyoruz. mülşid Kamillerden bile, ayağa kayan var mıydı? Alimlerden bile var mıydı? Teklikte olsun. Mülşid-i Kamil neden mi? Yok. O makama çıkmıştı. O makama hakkını vermemişti. O da denemişti. Ki Abdülkadir Gelen Hazretleri'nde var mıydı? Böyle bir olay var. Sana değil mi Hazretleri? Şeyh, şeyh Sana. Gibi zararlar var mıydı? Ben ona gelmeyeceğim. Sadece peygamberler mi kurulmuş? Evet. Bu konuda sıkıntı var mı? Yok. Sadece Peygamberle Allah tarzına korunursun. Peygamberler zellecik dediğimiz. Yani küçük şeylerde varsa küçük mini minnacık Allah'ın affettiği tabii ki. vardı. Yunus aleyhisselam Zellecik. He? Ben ne dedim? Ben de zellecik değil mi? Zelledim. Ha, zellecik. Ben zellecik diyeyim ben. Zellecik. Ben zelle veririm. Zellecik. Küçür de küçü. Şimdi böyle olduğu halde Allah ruhları kurmuş. Salavatullahu aleyhi mecma'yı, bütün peygamberimiz. Ama arkadaşlar, biz de peygamber değiliz, sahabe değiliz. O Allah dostlarında değiliz, o büyük alimlerden değiliz. Biz de Allah'ın yanında. Çelçübüz değil de çerçübüz, öyle söyle. Bunu tevazu olarak söylemiyorum ha. Hakikaten çelçübüz biz. Peki bizim şu an imanlı olmamız, yarın o gün ne olacağız belli etmez. Arkadaşlar, şeytan öyle bir aleyh öyle bir varlık ki şeytan asla bize şu an kafir ol demez. Bak bunu ne zaman söylüyorum, uyanık olman lazım. Misal şeytan şeytanın cihana Allah olsun ve nefsi git kafir ol, Allah'a peygamber inkar demez. Niye? Şeytan da nefis şu an bunu telkin etse bile cihanne tövbe istifa eder. Allah'ım sana sığınıyor Allah'ım imanla canımı aldı. Allah'ım bu versene sana sığınılır. Doğru mu? Ne der şeytan ve nefis? Buradan gelme der. Şeytan ve nefis, Müslüman'a amellerden gelir. Amellerden parça parça almaya başlar. Ne zaman ki amellerine düşürmeye başladı mı? O zaman günahlara meyletir. Der ki, Beş defa secde edeceğine, Müslüman ve Üç defa et der. Değil mi? De. Yani, Sana der ki, Bu da caiz mi? Bu da caiz. ''Günaha mı gittin?'' ''Yok, günaha girmedin. Üç defa diyebilirsin.'' der. Bakın küçük şeyi aldı. Bu elbise giyiyorsan, ya daha elbise giyip. Gittin yerine seni dışlayabilirler. De. Sakınırsan, sakını kessen. Yani küçücük şeylerden mutlu olur şeytan. Ama şeytanın hedefi ne? Büyük. Beş yıl, on yıl ve üç yüz yıllık bir hedefi var. Şeytan hedefi büyük. Neden? Küçük şeylerden almaya başlar. Seni e, çok sıraptan az sıraba çeker. Az küçük günahlara, mekruhlara çıkmaya başlar. Mekruh dediğim şeyler, küçük günahlara çıkmaya başlar. Küçük günahlardan haram olan şeylere çıkmaya başlar sonra, kademe kademe arkadaşlar. Haram olan şeylerden neye başlarsa küfrü tehlikeliğine başlar. Ne zaman sen açık açık, artık Allah'ın haram olduğu şeylerden işlerine başladın ve bunlar lezzetle almaya başladın, bu sefer sana da küfür küfür başladın. Yani sana emreden şeyi en son sana söyle. Hedef'i seni kafir etmek, ama sen kafir ol demez. Nere? Küçük şeyler ala ala ala ala, en sefasındaki beş yıl sonra. On yıl sonra kafir olmuşsun. Peki diyelim ki, falan kişi şu an aramızda on yıl sonra kafir oldu. On yıl sonra, o, o, on yıl sonra kafir olmadı. O on yıl önce, on yıl önce küfün tohumları atmış haber yok. Atmış mıydı? Atmıştı. Küçük tohumlar atmış şeytan ona, minik tohumları. O amaç o tohumlardan meyve beklemiyordu şeytan. O tohumlardan portakal, elma, armut beklemiyordu. Ne bekliyordu? Ot bekliyordu. Ot bile onu mutlu ediyordu. Olsun. Ot çıkar. Çünkü ot da lazım bana dedi. Küçük şeyi yapma yapay. Yapar. Küçük günah işte şirte büyük günah, büyük günahlar. Haramlar, haramlar da küfre. Çünkü her günahta neye vardı arkadaşlar? Küfre giden bir yol. Her günahta küfre giden bir yol vardı. Her günah bir ucu küfredenler Allah korusun. Onun için şu an bu halimiz buradaysa bu halimizi ağlamayalım. Şükredenek, Allah'tan bilek Allah'a sınat ve daha ne yapabilirim? Daha nasıl arttırabilirim de düşünmek lazım. Çünkü son bir hadis terik. iki İki olan ziyandadır. Bu yümeyi yedi hadis yoklar. İki günü, iki günü ya eşit olan. Hadi iki ayı diyelim. İki ay. Hadi iki yılı diyelim. Misal, geçen seneki benle, her kimse, bu seneki ben arası fark mı? Geçen sene mi daha iyiydim? İman, amel olarak bu sene daha iyi Geçen sene mi sohbetlere daha çok bağlıdım? bu sene daha çok sohbetlere bağlayayım. Geçen sene nasıl, şu anki nasıl? O zaman ona göre kendinize alırız. Ona göre e, iyi mi gidiyoruz, kötü mü gidiyoruz? İlerdiyiyoruz, gerideyiyoruz, daha iyi anlamak Allah bize Allah'a razı olsun. Hmm. Allah'a Allah sabrettiğiniz için Allah size mükemmetlerine <gülüyor> en azı kanlısın inşallah. Ee, uzak olan yerlere giderken hep sıkıntı çekiyoruz. Hakkınızı ilerledin. Mesela Mustafa Kanalı'nın evi uzak. Yani mahalleye göre uzak. Galiba genelde en azından e, ben herkese burada olmasını isterdim. Burada olmayan kardeşlerimizin de burada evet. olmasını isterdim. Sıkıntı yok. En azından bir 15 beş kişi olursak geldik Allah'a şükür. Anladım. Yani gene senelerin gene yarın o gün büyük altı sıra ee, yılmaz Gündüz destek olacağız artık Allah belki <gülüyor> <gülüyor> de ne çıkarsa baktığımıza. Orada ne sorulsun o zaman mesela. Allah az önce biraz nefis soru da yani aman uzak diyor. Aman diyor <gülüyor> geç kaldım gitmişler diyor yani. <gülüyor> Herkesler var Allah aşkına. Ama bak ama herkesi nefis sever. Ne için? Rabana teqa banuine bihume telfaatha.